Mekke'de, mekke'de namaz kılıyor idi. Ve nasu yamrurun baina ve insanlar onun önünden geçiyordu. Ve leysa dunahum sutretun olan önünde bir sutret yok e, yoktu. Sutre yoktu. Ravahu Ravahu el-Hamsatu 5 imam onun e, rivayet etti Ve ve intihasus sutrati sutre edinmek sünnetun sünnettir bi hakki'l-munferidi bir kişi hakkında ve imami ve imam hakkında li qavli his sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin sözünden dolayı ıza salli ahadukun sizden biriniz namaz kıldığı zaman fel yusalli ila suturetin bir sutureye doğru namaz kılsın ve li yednu minhâ ya da ona yakın ve li yednu minhâ ve sutresine yaklaşsın, ve sutresine yaklaşsın. Ravah ve Abu Davud, Abu Davud onu rivayet etti ve İbn Mace ve İbn Mace min hadisi i Ebi Sa'id'in, Ebi Sa'id'in ah, hadisinden ve ammü'l-mâmûmü, mâmme'l-mâmûmü ve ammü'l-mâmûmu mâmûma, gelince festratuhu onun sutreti, sutratu imâmihi imamın sutreti, sutresidir. İmamının sutresi kendinin de sutresidir. Ve değildir. İttiha bir vacibin. E, Sütre edilmek vacib değildir. İhadisin İbni Abbas'ın e, şu hadisinden dolayı. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem e, muhakkak peygamber efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem sal, e, salle fi, e, fi fada'in e, boş mekanda namaz kıldı. Leysa beyne şey şeyun önünde bir şey olmaksızın namaz kıldı. Rawahu Ahmed onu İmam Ahmet rivayet ve Ebu Davud ve Ebu Davud. Şimdi biz demiştik ki namazda namaz kılanın önünden geçmek haramdır. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, namazda insanın önünden geçecek olan başka bir insanı men ederken onu öldürmek pahasına dahi olsa en son çare olaraktan men edilmesi gerektiğini bize söylemiştir. İşte buna engel olabilsin diye İslam'da sütre edinmek demiş olduğumuz şey vardır. Sütre nedir? Sütre insanın önünde namaz için özel olarak konulmuş veya niyet edilmiş yerden yüksek olan her şeydir. Sütre insanın namaz için önüne konulmuş veya kendisi vardır. Onun sütre olması üzerine niyet edilmiş yerden yüksek olan nedir? Yerden yüksek olan her şeydir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mescitte namaz kıldığı zaman mescidin duvarını kendine sütre edinirdi. Mesela diyelim ki kıble şu taraf olduğunu düşünelim. Şu duvar sütredir. Dikkat ederseniz bu sırf özel olarak bunun için oraya konmamış. Zaten orada var. Lakin namazda insana sütre olsun diye insan ona yaklaşmış ve onun önünde ne yapmıştır? Onun önünde namaz kılmıştır. Lakin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a sütre sorulduğu zaman yani hani mesela bizden biri normalde namaz kıldığında nasıl bir sütre edinsin ey Allah'ın Resulü? مِثْلَ rahli demiştir. Yani insanların bineklerine bindiği zaman bu bineklerin e, arka tarafında semerin arkasında sırt yaslamak için özellikle deve binicilerini gördüyseniz sırtlarını yaslamak için veya at binicilerinin sırtlarını yaslamak için şu minder boyunda bir şeyleri vardır, bir e, zira diyor zaten genelde alimler. Şöyle kol nispetinde sırtlarını yaslamak için ince bir parça vardır. İşte sütre onun gibi bir şeydir diyor. Yine başka bir hadiste peygamberimiz diyor. Liestete ahadukum velev bi sizden biri velev bir ok. Biliyorsunuz ki ok incedir. Yani çok da kalın bir şey değildir. Velev bir ok dahi olsa bir ok ile kendisine sütre edinsin diyor. mesela öyleyse buradan neyi anlıyoruz? Sütrenin manası nedir? Sütre namaz için özel olarak konulmuş olan veyahut da var olup da sütre olsun diye kendisi üzerine niyet edilen yerden yüksek olan her şeydir. Boyutunun, ebatının, cisminin ne yoktur? Önemi yoktur. Yeter ki göze çarpacak kadar bir şey olsun. Bu insan için ne olabilir? Bu insan için sütre olabilir. Ve duvarın olduğu yerde, mesela özellikle sütreyle ilgili hadislerin çokluğu, sahabelerin sütre edindiği ve benzeri nakillerden ötürü bazı e, kardeşler bu konuda hassas davranıyorlar lakin işi gülüv boyutuna götürüyorlar. Yani duvarın önüne sütüreyi ediniyor adam. Mesela duvarın olduğu yerde namaz kılıyor. Duvarın olduğu yerde, duvarda, duvarın e, bulunduğu yerde önüne ayrıyeten ekstra bir şey koyuyor. Ekstra bir sütüre e, koyuyor mesela. Oysa bu yanlıştır. Çünkü asıl olan, sünnette var olan nedir? Kişinin sütüreye yaklaşmasıdır. وَلْيَدْنُوا minha Sütüresine ne yapsın? sütresine yakınlaşsın. Yoksa sütrenin olduğu yerde sütreden biraz uzakta namaz kılıp ekstra önüne bir daha e, şey koymak değildir. Ekstra bir daha önüne ayrı bir cisim koymak bu sünnette var olan bir şey değildir. Sünnet olan nedir? Namaz kıldığımız yerde eğer duvar gibi bir cisim yerden yüksek bir cisim varsa ona yaklaşıp ona ne yapmaktır? Ona yaklaşıp ona namaz kılmaktır. Sütrenin hükmüne gelince normalde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sütreyi emretmesi mesela önümüzdeki hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? "Eğer salah احدukum falyusalli ila sutratin." Sizden biri namaz kıldığı zaman sütreye namaz kılsın. Bu bir emir. Öyle değil mi? Yine Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki "Li yasttira ahadukum wa bi Sizden biri bir ok dahi olsa onunla ne yapsın? Onunla sütre edinsin. Rivayetlerine dayanaraktan bazı alimler bu İmam Ahmed'ten de bir rivayet zaten, sahabeden de bir kısmı, sütre edinmenin vacip olduğunu ve mutlaka kişinin sütre edinmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bazı alimlerdeki de ki bunlar cumhur ulema, demişlerdir ki sütre edinmek namazın müekked olan sünnetlerindendir. Lakin sütre edinmek vacip değildir. Niye? Çünkü yine burada önümüzde bir hadiste olduğu gibi, mesela i̇bn Abbas ne diyor? Peygamberimiz, Açık olan bir alanda namaz kıldı. Ve onun önünde hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir şey yokken peygamberimiz açık olan bir alanda namaz kıldı. Yine mesela Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste İbni Abbas diyor ki Ben bir e, dişi olan merkebin üzerinde Mina'da peygamberimizin yanına geldim. Ve o insanlara namaz kıldırıyordu. Ben safların arasında e, dolandım namazda yer bulabilmek için safların arasında dolandım diyor mesela. Ee, ve peygamberimizin önünde peygamberimizi vasfederken salla ila gayri cidare yani önünde bir şey çölde namaz kıldığı için Mina'da önünde bir duvar, önünde bir şey yoktu diyor İbni Abbas. Yine buna dayanaraktan bazı alimler cumhur ulema sütrenin müekket sünnetlerden olduğunu, lakin sütre edinmenin vacip olmadığını söylemişler. Tabi bu mevzu kendi aralarında birbirlerinin delillerini tartışmışlar, işte delillerin içeriğine bakmışlar vesaire. Lakin bizim bilmemiz gereken şey, sütre mutlaka Müslümanın kapalı olduğu bir ortamda sünnet olan sütreye yaklaşıp, sütreye yaklaşıp o şekilde namaz kılmasıdır. Hatta Hazreti Ömer adamın birini namaz kılarken iki tane direğin arkasında namaz kılarken görmüş. İki tane direğin arkasına alıp getirmiş, direğin önüne yerleştirmiştir. Burada namaz kıl demiştir. Salliha hunâ. Yani burada namaz kıl diye. Yine sahabe mesela biz Peygamberimizin döneminde ee, direklerin arasında namaz kılmaktan ee, tard edilirdik. Ne için bunlar hepsi? Çünkü burada sütre ne olmaz? Sütre olmaz. İnsanlar mesela diyelim ki bir cami olup bir cami düşünün. Büyük bir cami olduğunu. Adam gider duvarın önünde namaz kılar tamam eyvallah. Ama adam caminin ortasında bir yerde namaz kılarsa insanlar önünden geçecekler, öyle mi? Geçen dersimizin başı sonunda anlatmış olduğumuz mesele vuku bulacak. Cami büyük yer, herkesin paylaşmış olduğu bir yer, insanların içinde rahatça gezindiği bir yer. Bu sıkıntıya sebep olacak. Onun için duvar olan yerlerde insanın gidip duvara yakın bir şekilde وَلْيَدْنُوا مِنْهَا sutresine yakın namaz kılması gerekir. Ama duvarın olmadığı yerlerde ise ne yapması lazım kişinin? önüne mesela mescidde olsa bile duvar uzaksa ve insanlar geçecekse önüne kendi mesela üzerindeki bir ceketi, bir montu, bir çantayı, bir ayakkabıyı mesela getirip kendi önüne yapabilir? Kendi önüne sütre olarak koyabilir. Ta ki insanlar onun ile sütnesinin arasından geçmesinler. Burası anlaşıldı değil mi? Sütre o zaman dedik cumhur ulema sünnet mühekket sünnet demiş. Lakin bazı alimler emirlerden ötürü sütreye ne demişlerdir? Sütreye vaciptir demişlerdir. Cumhurun yanındaki emirleri vücubiyetten sarf eden karineleri ya onlara ulaşmamıştır veyahut da ulaşmışsa bile farklı bir şekilde ne yapmışlardır? Farklı bir şekilde tevil etmişlerdir. Farklı bir şekilde yorumlamışlardır. Burada şeyh dedi ki: haremde veyahut da mekanın dar olduğu yerlerde İnsan birinin önünden geçmesine engel olmayabilir. Adam onun önünden ne yapabilir? Adam onun önünden geçebilir. Bu, e, normalde bu bir görüş. Lakin, delil açısından çok da kuvvetli olan bir görüş değil. Öyle mi? Yani normalde mesela bunun delili ne olabilir? Şu olabilir. Zaten اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ الْتَيْسِرِ Yani meşakkat ne yapar? E, kolaylığı beraberinde getirir. اِذَا دَاقَ اِتَّسَعَ Bir şey daraldığı zaman, Orada ne yapılır? Orada açılır. Darurat, تُبِحُ mahzurat Zaruretler ne yapar? E, mahzur olan şeyleri mübah kılar. Değil mi? Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi şeriatta genel bazı kaideler bir araya toplamış. Alimler bakmışlar ki gerçekten bir şey sıkıntıya bindi mi? Bir şey zorluğa bindi mi? Allah Azze ve Celle sürekli onu ne yapıyor? Onu kolaylaştırıyor. Bazı istisna durumlar getirebiliyor. E mesela, Bu sebepten ötürü, bu biraz önce zikretmiş olduğum Buna benzer fıkhî aileler ne yapmışlar? Koymuşlar. Niye? Çünkü demişler يُرِدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِدُوا بِكُمُ الْحُسْرَ Allah sizin için kolaylığı diler, Allah için zorluğu sizin için ne yapmaz? Sizin için zorluğu dilemez gibi ve benzeri naslardan ötürü. Lakin bu konuda ne var? Hususi bir delil var. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela diyor ya burada mekan dar olursa onu konuşuyoruz şu anda. Mekân dar olursa, adamın da geçmesi gerekirse Musalli'nin namaz kılanın geçeni engellememesi e, gerekir zaruretten ötürü. Yani bir adamın yapabilecek başka bir şey yok. Böyle mi hayır değil? Niye? Çünkü demiştik peygamberimiz sahibi hadiste ne diyor? "لو يعلم marru بين değil المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خير له من ان Namaz kılanın önünden geçecek olan adam kazanacağı günahı bilmiş olsa 40 sene beklemesi, e hiç kimse 40 sene uzun namaz kılmayacağına göre yani adam orada namazını kılacak, en fazla sürecek 10 dakika, 15 dakika, en fazla sürecek olan 10 dakika, 15 dakika. Onun için nedir? Onun için Rasûlullah bunu nefh ediyor mesela. Çok uzun bir zamanda söylüyor. Yani geçilmemesinin evli olduğunu söylüyor. Mesela yine sahabe peygamberimizin şeyini anlatırken namazını anlatırken Sahabe diyor ki peygamberimizin önünden bir hayvan geçmeye çalıştı. Resulullah bir yerde namaz kılarken bir tane işte koyun vesaire bir hayvan Resulullah önünden geçmeye çalışıyor. Resulullah onunla mücadele etti, etti, etti. Neredeyse karnı duvara yapışacaktır diyor. Öyle mi? Yani ileri gidiyor hayvan geçmesin diye en son o kadar süresine duvara yaklaşmış ki neredeyse diyor karnı Vesselam'ın ne olacaktı bu sünenlerde var Peygamberimizin karnı neredeyse duvara yapışacaktı. Sırf niye? Hayvanın önünden geçmesini ne yapmak için? Engellemek için. Bak burada ne var? Normalde mekan dar veya hayvan akılsız bir varlık. Öyle mi? Yani ikinci bir alternatifi yok. Hani anlayabileceği bir durum söz konusu değil. Namazda çokça hareket etmek de namaza münafı. Ama Peygamber Aleyhisselatu vesselam ne yapıyor? Çokça hareket etmek pahasına geçecek olan hayvanı ne yapıyor? Engelliyor. Demek ki o zaman nedir? Namazda birinin önünden geçirilmemesi bunun hürmeti diğer bir takım şeylerin hürmetinden daha büyüktür. Ondan dolayı bu görüş nedir? Bu görüş yanlış bir görüştür. Yani mekan yok diye veya hatalı bir görüştür diyelim. Mekan yok diye namaz kılanın oradan geçen adamın namaz kılmasına, müsaade e, geçmesine müsaade etmesi bu ne değildir? Bu doğru olan bir görüş değildir. Niye? Çünkü biz delillerin bizzat kendisine baktığımız zaman bu konu ile ilgili hususi delillerde geçmenin hürmetinin çok çok daha büyük olduğunu ve engellenmesi gerektiğini ne yapıyoruz? Engellenmesi gerektiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyemez miyiz mesela? Mekanın dar olması mı daha büyük bir meşakkattır, adamın öldürülmesi mi daha büyük bir meşakkattır? Yani şimdi biz bir adamı diyelim engelledik. Adam gene geçmeye çalışıyor. Gene engelledik, ittirdik. Adam gene geçmeye çalışıyor. Dedik ne yapacak? En son ölü, ölse bile adam, o pahasına olsa bile adamı itecek. Öyle mi? Şimdi bu mu daha tehlikelidir? Yoksa adamın yani bunun meşakkatı mi daha büyük? Adamın ölmesi, canının gitmesi, yaralanması, yere düşmesi, bir yerinin kırılması vesaire. Yoksa e, mekan dar diye adamın bir beş on dakika beklemesinin meşakkatı mi daha büyüktür? Yani tamam bu bir kaidedir. Meşakkatlar kolaylıkları celb eder. Lakin eğer bir konu hakkında hususi deliller varsa ve hususi delillerin içeriği de böyle bir meşakkatı kabul etmiyorsa daha ağırlarında bile şeriatın ruhsat vermediğini gösteriyorsa o zaman biz ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki ha Demek ki bu kaide burada ne değildir? Geçerli değildir. <gülüyor> Veya bu durum bu kaideden müstesna kılınan şeylerdendir. Anlaşıldı mı? Tekrar söyleyelim mi bunu? Mesela diyelim ki bir konuda alimler istidlal yapıyorlar. İstidlal yaparken istisnai bir durum var. İstisnai olan bir durumu fıkıhta daha önceden konulmuş ve belirlenmiş olan bir kaidenin hükmünce mübah sayıyorlar. Tamam mı? Bu güzel. Lakin biz diyelim ki baktık o konuda hiçbir delil yok. Kaideye başvuruldu. Kaideyle beraber bazı konular kolaylaştırıldı. Eyvallah. Lakin hayır o meselenin bizzat hususi olan delilleri o meselede ondan daha ağır durumlar olmasına rağmen şeriatın kolaylaştırmadığını, şeriatın ruhsat vermediğini gösteriyorsa o zaman ne diyeceğiz? Hayır bu istisnai durum bu kaide ile bunun hükmü verilemez. Çünkü bu kaidenin verdiği hüküm normal Nas'ın verdiği hükümden daha normal Nas'ın verdiği hüküm bu kaidenin hükmünden daha ağır Nas var bu konuda Nas varken ne yapılmaz? Kaideye baş vurulmaz. Niye? Bu neye döndü bu mesele? Bizim daha önce anlattığımız bir meseleye döndü. O da ne? Demiştik ki bir konuda umumi ve hususi deliller varsa, hususi deliller atlanıp umumi delillere gitmek kesinlikle şeriatın istimbad veyahut da istillal metodundan değildir. Yani çünkü bir konunun hususi delilleri varken onları bırak, git umumi delillerden, genellik ifade eden delillerden o konuya hüküm çıkar. Bu ne olmuş olmaz? bu caiz olmuş olmaz doğru olmuş olmaz. Burada burada niye söyledik? Bu sütre meselesi tek değildir. Bu fıkıhla ilgili bu bir istidlal metodudur. Bu bir istinbat metodudur. Öyle değil mi? Fıkıhla ilgili tüm meseleler için aynısı geçerlidir. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda buna bakacağız. Yani konu hakkındaki nassın bizzat kendisi o kaidenin belirlemiş olduğu çerçeveden daha dar bir çerçeve çiziyorsa o zaman diyeceğiz ki bu kaide buraya ne olmaz. Bu kaide buraya nasıl delil olmaz? Çünkü Naslin kendisi çerçeveyi daha fazla ne yapmıştır? Çerçeveyi daha fazla daraltmıştır. Tamam? Evet. Başka ne dedik burada? Dedi ki bu meseleyi anlattık. İkinci mesele olarak da neyi anlattı? Dedi ki e, sütüre im şeyin bir dakika. Ha. İkinci mesele dedi izasal la Felyusalli ila إِلٰى ve وَلْيَدْنُوا minha Peki sütre ile insanın arasındaki e, mesafe ne kadar olacak? Sahabe, sahabenin bir tanesi İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hasret diyor ki كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ وَبَيْنَ سُطْرَةِهِ مَمَرَّةَ شَاتٍ Peygamberimiz peygamberimizle sütresinin arasında bir koyunun geçebileceği bir mesafe vardı. Öyle mi yani sütresine Peygamberimiz ile Sütren'in arasında bir koyunun geçebileceği bir mesafe vardı. Bilan ise Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın Mekke'nin fethinde Kâbe'de kılmış olduğu namazı vasfederken diyor ki Peygamberimizle Sütren'in arasında 3 zira mesafesi şey vardı. 3 zira mesafesi e, mesafe vardı. 3 zira ne kadar? Üç tane bu kadar değil mi? Yani şöyle bir, 2 e, 3 şu kadar bir mesafe. Tamam Bazı alemler demişler ki Üç zirağ demek bir koyunun geçeceği mesafedir demişler. Bazıları demişler ki hayır ayakta durduğunda üç zirağ secdeye gittiğinde mesela bir koyunun, geç bir koyunun geçeceği mesafe çok dar bir mesafe. Secdeye gittiği zaman bir koyunun geçeceği mesafe. Hep bu şekilde yorumlar yapılmış. Lakin Allah'u alem burada ne efdal olan yani en doğru olabilecek sevap olabilecek görüş hangisi? Asıl olanın sütreye insanın yaklaşması ne kadar yaklaşabiliyorsa. Yani insanın sütreye namazda kendine daraltmayacak koşusunu bozmayacak kadar ne kadar yaklaşabiliyorsa en yakın mesafede ne yapmasıdır? En yakın mesafede kişinin durmasıdır. İmam me'mumunun sütresidir dedi burada ve emmel me'mumu fe sutratu imamihi. Bir insan imamın arkasında namaz kılarken ister mescitte olsun, ister çölde olsun, insanın veya safların ekstra bir şekilde sütre edilmesine ne yoktur? Gerek yoktur. Çünkü imam cemaatin sütresidir. İmamın da kendinin zaten neyi vardır? İmamın da kendinin zaten stresi vardır. Ve diyelim ki cemaatin arasından, safların arasından biri geçecek olursa bunu engellemeye ne yoktur? Bunu engellemeye gerek yoktur. Asıl önemli olan mesele burası. Yani diyelim bir yerde cemaat namaz kılıyor. Öyle mi? Bir adam geldi safların arasından yürüdü mesela. Safların arasında yürüyen adama da biz bu hadis-i şerifte geçtiği gibi elimizi kaldırıp bunu engelleyecek miyiz? Hayır. Neden? Çünkü biz ne demiştik bu hadiste? Hadisi başta anlatırken, temel meseleye dönelim. Demiştik ki insanın önünde sütre olduktan sonra sütrenin öte, öte tarafından geçen insana neyi olmaz? İnsana zararı olmaz öyle mi? Me'mum olan yani imama uyan adam zaten sanki önünde sütre varmış gibi namaz kılıyor. Öyle mi? Kendi önünde sanki her tarafında sütre varmış gibi namaz kılıyor. Çünkü imam Me'mumun neyidir? Me'mumun stresidir. Adam imamın önünden geçerse bu problem. Öyle mi? Adam imamın önünden geçerse imamın onu engellemesi lazım. Lakin adam cemaatin arasından geçerse onu engellemelerine gerek yok. Niye? Çünkü bu konuda hususi bir delil var. Biraz önce zikrettik. Dedik i̇bn Abbas diyor ki ben Peygamberimiz Mina'da insanlara duvar olmaksızın namaz kıldırırken ben geldim, safların arasından geçtim ve kimse bana ne yapmadı, kimse bana bunu inkar etmedi. Bu da neyi gösterir? Demek ki safların arasından geçmek engellenmeyi gerektirmez. Çünkü safların sütresi nedir? Safların sütresi imandır. Anlaşıldı mı? Yani bu, bu hadisin kapsamında değildir. Biz namaz kılarken biri önümüzden ne yapabilir? Ha geçmemesi evlâ olandır. Dikkati dağıtıp huşuyu bozmamak için geçmemesi evlâ olandır. Lakin geçtiği zaman geçen dersimizde anlattığımız onu engelleyin sonra onu itin vesaire. bu ne değildir? Buna dahil değildir. Evet vahamavi gereklidir. entekun es tu entekun es olması, gaib kaim, qaimeten dik olması, kamu okhiran tirrahli devenin semeresi gibi dik olması gereklidir. ey yani e, kadra zira'im bir e, zira e, kadar sebaen kanat kanat ister bu ince olsun ev aridenten ister de kalın olsun ve hikmetu fi ittihadiha u ma yadin ma laki hikmet li al marra bayna men etmek içindir vali temna al musalli namaz kılanın men etmesi içindir minel istigali minel insigali minel insigali uğraşmaktan uğraşmaktan bi ma hmm ile uğraşmaktan men etmesi içindir. Evet. Ve imkâne fi sahraa eğer şeyde olursa, çölde olursa salde namaz kılar ile şeyin şâhisin e, Has olan dikilen bir şey e, namaz kılar. Min şacerin e, ağaçtan ev hacerin e, taştan ev asa ya da bir e, sopadan olan bir şey namaz kılar. yem e, yemkûl Asayı yere dikmek yani yere e, dik bir şekilde yere batırmak mümkün olmazsa Uzunlamasına, enlemesine koyar. Yani normalde diyelim önüne dikmek istedi lakin önüne dikemedi uzunlamasına bir şekilde ne yapar? Önüne e, koyar. Şimdi bu konuda normalde... E, Sütre edinirken başta ne dedik? Sütrenin boyutu çok önemli değildir dedik. Öyle değil mi? Yani yerden yüksek ve göze çarpan bir şey olması insan için yeterlidir. Peki diyelim adam hiçbir şey bulamadı. Yani önüne koyabileceği hiçbir şey bulamadı mesela. Bu adam ne yapması lazım? Normalde bu konuda varit olmuş olan sünnelerde bir hadis var. Yani hadis demeyelim de sözde bir hadis var. Peygamber Vesselamın şöyle buyurduğu iddia ediliyor. Sizden biri işte bir sütre edinsin, bir sütre bulamasa önüne bir asa diksin, bir asa bulamasa da önüne bir tane hat çizsin eliyle. Yani şöyle bir e, hat çizsin eliyle, bu ona sütre olur diye. Tabi bu hadis-i şerif zayıf. Yani bu hadis diye addedilen e, şey zayıf olan bir rivayet. Zayıf olması hasebiyle de böyle bir konuda ne olamaz? Böyle bir konuda hüccet teşkil edemez. Lakin bazı alimler bunu müstehap saymışlar. Yani bir insanın namaz kılarken önüne hiçbir şey bulamadığında eliyle hat çizmesi bunun şey e, müstahap olarak kabul etmişler. Neye dayanarak bunu müstehap olarak kabul etmişler? Çünkü biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki alimlerin arasındaki ihtilaf sebeplerinden e, bir tanesi de hadislerin zayıflığında ve sıhhatindeki ihtilaflardır. Özellikle bazı hadisler iştihadi olduğu için zayıflığı veya da sıhhati veya bazı alimlerin bir hadisi kabul edebilmek için koşmuş oldukları şartlar çok ağır olduğu için koşmuş oldukları şartlar daha hafif olanlar hadise sahih derken şartları daha ağır olanlar hadise ne demişlerdir? Zayıftır demişlerdir ve amel etmemişlerdir. Bu da bu meselelerden bir tanesi. Yani hadisi sahih kabul edenler böyle bir şey müstahap görmüşlerdir. Lakin hadis zayıf olduğu için de nedir? Böyle bir şey müstahap değildir. Hiçbir şey bulamasa Allah'tan gücün nispetinde korkar, o şekilde namazını kılar. Evet. Ve ıslıtbeset il kıraatu al imami. Eğer imama okumak zor veya karışık gelirse. Ve ıslıtbeset il kıraatu okuması imama karışırsa. Falil məmumi. Kur'an okumaya ona dinletir. doğru olan ok Düzgün okuyalım. Ve izel tebesetil kıraatu alal imami. İmam'a Kur'an'ın okunması karıştığı zaman, yani Kur'an okurken imam eğer karıştırırsa okumayı, felil me'mumi en yusmi'ahu al-qiraate's Ona tabi olan me'mumun, ona sahih olan kıraati işittirmesi caizdir. Ne demek bu? Bu nisbi al-Fatḥu al-Imami. İmam namazda Kur'an okurken ya unutursa veya da yanlış bir şekilde okursa arkada namaz kılan memunun unuttuğu yeri kendisine hatırlatması, yanlış okuduğu yeri sahih bir şekilde kendisine işitirmesi nedir? Sahih bir şekilde kendisine işitirmesi caizdir. Niye? Çünkü Peygamber İbn Ömer diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün bizimle beraber namaz kıldırdı. Felubise aleyhil kıra. Peygamberimize kıraat karıştı. Yani bir ayetle bir ayeti mesela birbirine benzeyen ayetleri birbirine karıştırma gibi. Bir ayetten sonra okunacak ayeti şaşırıp başka bir ayet okumak gibi. Peygamberimiz namazını bitirdikten sonra Ubey İbn Kıba döndü dedi ki Esallaytem <gülüyor> ahna Sen bizimle beraber namaz kıldın mı? Ubey ibn evet ey Allah'ın Resulü ben seninle beraber namaz kıldım deyince مَا dedi Seni beni düzeltmekten men eden şey nedir? Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam burada Ubey'e ne yapıyor? Ubey'e kendisini düzeltmesini tavsiye ediyor. Niye beni düzeltmedin diyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şey nedir? Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Normalde ses çıkarıp insanların dikkatini dağıtmak ve aynı zamanda ses çıkardıktan sonra imamın dikkatini iyice dağıtıp iyice karıştırmasına sebep olma gibi bir durum da söz konusu. Öyle mi? Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Li yeni ulul ahlam minkum Benim hemen arkama kimler gelsin? Ulul <gülüyor> ahlam gelsin. Akıl sahipleri ve olgun olan insanlar gelsin benim arkama. Yani Peygamberimizin sünnetinden bir tanesi de neydi? Topluluğa namaz kıldırdığı zaman rastgele insanları safa dizmezdi bilgisi, aklı, ondan sonra takvası, daha yüce olan sahabeler direkt Vesselam'ın arkasına namaza dururlardı, öyle mi? Niye? Ta ki imam yanlış okuduğu zaman düzeltsinler. İmam namazı bırakıp gitmek zorunda kaldığı zaman arkadan ona imamlık yapabilecek biri hemen geçsin, onun yerine imamlık yapsın vesaire. Onun için burada şundan emin olmamız lazım. Adam hemen yanlış okudu diye hemen düzeltmek zorunda değiliz, öyle mi? Mesela önce ne yaparız? Adam eğer durdu düşünüyorsa önce bekleriz. Adam hatırlayacaksa kendi hatırlayacaksa ne güzel. Ne çevredeklerin dikkat edağılır, ne adamın dikkat edağılır. Veya adam durdu diye illa unuttu anlamına gelmez. Belki adam ayetten etkilendi, ağlıyor. Öyle mi? Belki adam ayetten etkilendi, ayeti düşünüyor. Belki adam ayetin şey, e, azametinden çok korktu, Allah'a sığınıyor o anda içinden. Öyle mi? Onun için ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Kesin yakinen emin olduğumuz zaman bir kişi, yani kafasını karıştırmayacak şekilde. Çünkü bu çok ciddi bir problem. Mesela özellikle Araplarda namaz kılındığı zaman çoğu işte o kullardan Kuran-ı Kerim'in büyük bir bölümünü ezberlediği için bir de kendi dilleri yani dinliyorlar vesaire ayetler adam adamların aklında var. Şimdi imam yanlış okuyor diyelim mesela. Orada e, vakit namazı kılınırken burası gibi değil yani caminin yarısından fazlası doluyor. Öyle bir alışkanlık da var. Özellikle böyle biraz daha e, sünnet ehli olan insanların yaşadığı mıntıkalarda cami tıklım tıklım doluyor. Farz namaz, cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna itikatta edince e, özellikle e, doluyor şey e, mescid. Yani adam yanlış yaptı mı o namaz bitiyor artık. Çünkü elli tane altmış tane ses birden çıkıyor caminin içerisinde daha ne sen bir şey anlıyorsun ne imam e bir daha düzeltmesi de mümkün değil Bir de mesela teravite özellikle öyle görüntüler oluyor ki memum çatışıyor kendi arasında bu defa yani mesela adam okuyor bu düzeltiyor bu bunu düzeltiyor bu defa yani öyle bir problem de aynı zamanda e baş gösteriyor tabi onun için ne yapmak lazım onun için çok iyi bilen biri varsa insanlara sukut etmesi lazım o iyi bilenin düzeltmesi en son bir kişi düzeltecek şekilde, sessiz bir şekilde imama ne yapabilir? İmama düzeltebilir. Buna da ne diyoruz? El-Fethu alel-imam Yani imama yanlış okuduğu yeri düzeltmek. Evet. وَيُبَّرَهُ الْمُسَلِّ Namaz kılan için mübah olur. لُبُسِ السَّوْبِ Elbise giymek وَنَحْفِهِ Ve ona benzer bir şeyin giymesi namazlar için mübah olur. وَحَمْلُ şeyin Ve bir şey taşımak وَوَدِعُهُ Ve onu koyması mübah olur ve feth ve bâbi ve kapıyı açması e, mübahdır. Ve lehû ona vardır, onun için vardır. Kartlu, hayetin e, yılan öldürmesi ve akrabin ve akrep öldürmesi onun için e, mübahdır. Li'ennehu çünkü Eymen sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eee emre emir katl asvadey iki ki siyahı öldürmeyi emretti. Bis salat namaza el hayyetu el hayete el hayete akraba ve akrebi. Niye el hayete bedel olduğu için değil mi? Çünkü asvadey'den ne? Asvadey'den bedel. El hayete vel akraba. Evet. Ravah bu Ebu Sevud on Ebu Davud rivayet etti ve Tirmizi Tirmizi ve sehhahehu ve onun sahipleri hmm. lakin fakat la yembezi lehu ona gerekmez en yuksira minel ef'ali mübah hati fi salati namazda mübah olan fiilleri çoğaltması e, gerekmez illa lid darureti ancak bir zaruret dışında ve in eksara minhe er onu ço ondan çoğaltırsa onu çoğaltırsa min gayri darureti bir zaruret dışında onu çoğaltırsa ve <messizlik> kane't ve bu sürekli olursa ve mu'tavaliyeten <messizlik> ve şeyde çok da olursa çok da sürekli çok da olursa abul namaz bahtuludur. Lm nazarı çünkü bu mimme yunefis sade te namaza nefedilenlerdendir. Meşkol eder. Evet. Şimdi normalde mesela namazda dedi ki namazda bazı fiillerin yapılması caizdir. Öyle mi? Özellikle zaruret olup da insanın mesela ya insana zarar verecek veya başka bir insana zarar verecek veya varlığı yan namaza veya da insanı huşusuna zarar verecek şeyler. Tamam? Tekrar söylüyorum. Ya insana ya başka bir insana zarar verecek veyahutta varlığı insana veya yahutta insanın namazına veya yahutta insanın huşusuna zarar vereceği şeylerde insanın ne yapması lazım? İnsanın hareket etmesi. Çünkü bunlar zarurettir. İnsanın hareket etmesi caizdir. Mesela burada bazı örnekler verdi. Örneğin dedi ki: "Ve yubahul musalli lubsu's-saubi Bunun delili neydi? Demiş ki peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün sahabesine namaz kıldırırken ayak kabılarını çıkardı. Öyle mi? Kenara koydu. O sonra sahabe ayakkabısını çıkardı, kenara koydu. Resulullah siz niye böyle bir şey yaptınız dediğinde senin böyle yaptığını gördük biz de yaptık ey Allah'ın Resulü. Hayır siz yapmayın çünkü Cibril bana geldi ve haber verdi. Öyle mi? Ee, ayakkabımda necaset varmış ben ayakkabılarımı çıkardım dedi. Ha, demek ki bak bu ne? Varlığı namaza zarar veren bir şey. Necasetle beraber ne yapıyor? Necasetle beraber namaz kılıyor. Fark ettiği anda necaseti çıkarıp ne yapmış? Hemen kenara koymuş. Demek ki böyle bir durumda mesela çok soğuksa ve insan bu soğukta artık soğuk onun namazına etki edecek seviyeye geldiyse insan alıp bir şey de üzerine ne yapabilir? Bir şeyi üzerine giyebilir. Veya çok sıcaksa ve bu sıcak insanın namazına huşusuna engel olacak seviyeye gelmişse insan üzerindeki bir elbiseyi ne yapabilir? Üzerindeki bir elbiseyi namazda çıkarabilir. Mesela ne dedi? Hamlu şeyin ve Bir şey indirmek ve bir şey taşımak. Bunun delili ne? Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaz kılarken kendi torunu olan ismi ne torununun Ümâme değil mi? Kimin kızı Ümame? Zeynep radıyallahu Zeynep'in kızı, Peygamberimizin kızının kızı. Peygamberimiz onu taşıyor ve sahabe ne diyor? كَانَ اِذَا سَجَدَ وَدَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا Peygamberimiz secdeye gittiğinde onu yere bırakırdı. Secdeden kalktığında onu kucağına alırdı. Niye? Bu çocuk. O anda namaz kılınıyor. Çocuğu haline bıraksan çocuğa bir zarar gelebilir. Öyle değil mi? Onun için Peygamberimiz çocuğu kucağına alıyor. Bu ne gibidir? Bogulan birini kurtarmak, ateşin mesela ateşin değeceği birini hemen hareket edip oradan ayırmak vesaire yani bir başkasına herhangi bir şekilde zarar geleceğini anladı anlaşıldığı zaman ne yapılabilir buna müdahale edilebilir. Burada ne dedi mesela Fatihül <gülüyor> Babi bunun delili ne? Hazreti Ayşe diyor ben Peygamberimize geldim, Peygamberimiz namaz kılıyordu ve ben kapıyı çaldım, yürüdü kapıda kıblede yürüdü kapıyı bana açtı. Ve sonra tekrardan ne yaptı? Sonra tekrardan namazına devam etti diyor Hazreti Ayşe. Niye? Çünkü kapı çalarken burada iki tane mefselet birden var. Birincisi kapını her çalması kişinin kıldığı namazın bir anlamı yok. Yani namaz, orada kıldığı namaz diye bir şey yok. Çünkü akıl sürekli ne olacak? Kapıda kalacak öyle mi? İkincisi kapıda bir kadın var. Yani kadının dışarıda olması da bir mesele aynı zamanda. Belki akşam olabilir, karanlık olabilir, bir sıkıntı olabilir vesaire. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve kapıyı açtıktan sonra namazını ne yapıyor? Kapıyı açtıktan sonra namazını devam ediyor. Ondan sonra başka nerede burada? Dedi ki mesela akrep ve yılanın öldürülmesi. Bu konuda da zaten sünnetlerde varit olan meşhur hadis var. Ömer abi katlül esvedeyn fi salati al ve akrab. Yani yılan ve akrebin namazda öldürülmesini peygamberimiz emretti. Niye? Çünkü namazdayken yılan ve akrebi öldürmese ya ona zarar verecek ya cemaatten birine ne yapabilir? Cemaatten birine zarar verebilir. Ondan dolayı ne yapılır? Ondan dolayı bu öldürülür. Hak eza mesela e sahabenin bir tanesi diyor ki Ben Nehravan'da yani haricilerle savaşırken İmam Bukhari rivayet ediyor. Ben baktım ki diyor Ebuberze Berze, El Eslami, Ebu Berze biliyorsunuz peygamberimizin en eski sahabelerinden bir tanesi. Namaz kılıyor ve elinde de devesinin yuları var. Yani bir taraftan namaz kılıyor, bir de devesini yularından tutmuş. Deve onu çekiştiriyor, o deveyi çekiştiriyor namazda. E şimdi deve gitmeye çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. Ebu Berz'e de ona tabii adım atıyor, ileri gidiyor, geri geliyor vesaire ama deveyi tutmuş şeyinden, e, e, yularından. Namazı bitirdikten sonra Allahu Alem insanların taaccup ettiğini anlıyor. Yani insanlar hani buna pis pis baktılar, bu ne yapıyor namazda diye. Vallahi diyor ben Resulullah'la yedi sekiz tane gazvede bulundum. Onun hep kolaylığını gördüm, hiç sizin gibi zorlaştırdığını görmedim e diyor. Benim orada devemi tutup onunla çekişmem, daha sonra de, yani deveyi bırakıp katsaydı namazdan sonra onun peşinde gezip onu aramaktan benim için daha şeydir. E daha hayırlıdır. Zaten yaşı da ilerlemiş olan bir sahabe. Onun için nedir? Onun için insan bu tip bir durumda. Mesela diyelim adam bir bineği var bineğini bağlayacak bir şey bulamadı, bineği bıraksa, binek katsa veya bağlasa bağ koparıp kaçabilecek şeyde bir hayvansa, adam da namaz kılacak, sonra hayvanı bulamayacak veya bineksiz kalacak vesaire, ne yapabilir ee, hayvanının şeyinden tutabilir ee, yularından, ne yapabilir yularından tutabilir. Onun için nedir? Ee, bu tip şeyler ee, caizdir. Mesela buna başka örnek olarak ne verilebilir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun Hazreti Ayşe diyor. Namaz kılarken, ben onun önünde cenazenin uzandığı gibi uzanmıştım. Secdeye gittiği zaman, eliyle beni ne yapardı? Eliyle beni yoklardı. Ben de ayaklarımı toplardım. Sonra kalktığı zaman tekrardan ayaklarımı uzatırdım. Öyle mi? Bu da bir hareket. Peygamberimiz eliyle Hazreti Ayşe'nin ayaklarını yokluyor ki ayaklarını toplasın, o da rahat secde edebilsin. Öyle mi? Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi caiz olan şeylerdir. Niye? Ya insanın kendine veya bir başkasına ya namazının devamına veya namazının huşusuna zarar verecek olan şeylerde insanın namaza münafi olmayacak, zaruretin dışına çıkmayacak şekilde hareket etmesi nedir? Hareket etmesi caizdir. Tamam? İnşallah. Devam edelim. namaz kılana bir iş arz olunursa, hiczet <gülüyor> izani <gülüyor> ondan izin istemek gibi ev sehvi imame ya da e, imamın imamın yanılması gibi ev khafe ya da korkarsa ala insani insanel vukuat fi hareketin insan e, e, başına gelecek bir ev khafe ala insani el vukuat fi hareketin <gülüyor> Yani başka bir insanın helaka düşmesinden korkarsa eğer فَلَهُ تَنْبِيهُ عَلَى ذَارِكَ Bunu tembih etmek, uyarmak onun için nedir? Caizdir. بِيَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُوْا Adamın Subhanallah demesi <Sessizlik> gibi وَتَسْفِقَ الْمَرْأَةُ وَتُسَفِّقَ meratu Ve kadının çıkması gibi. Bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber ne vakum emrun ne gelirse. Hı. ne sizin başınıza bir iş gelirse. Fe yusab adam subhanallah desin. Vel yusaf ve yusaf bih. ve Kadınlar da ne yapsınlar? El çapsınlar. El çapsınlar. Şimdi normalde diyelim ki mesela bir insan e, herhangi bir yerde başına bir şey geldi. Ne olabilir mesela bu? Bir insanı uyarma olabilir. Bu imamı da olabilir. Bu başka bir insan da olabilir. Yani imam yanlış yaptı diyelim. Mesela imam yanlış okudu diyelim. İmam yanlış bir hareket yaptı diyelim. Peygamberimiz ne diyor? ricalu الرِّجَالُ وَلْيُسَفِّقْ اَنْ نِسَعُ Erkekler subhanallah desinler. Karşıdakinin anlaması için. Kadınlar ise ne yapsınlar? Kadınlar ise ellerini bu şekilde birbirine vursunlar ki ya imamlarını veya da başka birini tembih etmek için. Tamam mı? Bu ne hangi harekerde geçerli? Niye peki kadın elini şey yapıyor? Çırpıyor da. Niye erkek subhanallah diyor? sesi, değil mi? Ne diyoruz? Kadında her zaman asıl olan kadının setredilmesidir. Sesi de dahil olmak üzere çünkü el-mer'atu avratun diyor peygamberimiz. Kadın avrettir. Yani buradaki bu el tu ''Avratun'' dediğimizde kadının her yeri avrettir öyle değil mi? Ta saçının telinden ayağındaki tırnaklarının ucuna kadar kadın avrettir. Ve asıl olan nedir demiştik? E, Hicap meselesini, e, avret meselesini anlatırken şeriatın mesela biz şunu daha önce demiştik. Bir konuda bu çok önemli bir meseledir. Yani bir konuyu fıkıhta tahlil ederken o konuda asıl olan genişlik midir? Darlık mıdır? Bunun bilinmesi nedir? Bunun bilinmesi, özellikle hakkında nas bulunmayan hükümlerde hüküm verilirken doğru hüküm vermeye götürür bizi, öyle mi? Biz ne demiştik? Fıkıhta bazı bablar vardır ki, onlarda asıl olan ibahedir, asıl olan genişliktir, öyle mi? Bazı bablarda vardır ki, asıl olan nedir? Asıl olan darlıktır, asıl olan hürmettir demiştik değil mi? Bunun faydası ne? Bunun faydası ya o konuya mutallik olan bir meselede, ister muasır, ister sonradan çıkan bir meselede, özel bir nas bulunmadığı zaman genel kaidelere gidip başvurulurken veyahut da konu hakkında zıt naslar bulunduğu zaman zahiri çelişik olan naslar bulunduğu zaman bizde tercih yapacağımız zaman he, bu bapta asıl olan darlıksa o zaman yasaklayıcı delilleri ne yaparız? ve kılan delillere tercih ederiz öyle mi? eğer e, şeyse ibaha ise Asıl olan o bapta genişlikse mübah kılan delilleri yasaklayıcı olan delillere ne yaparız? Yasaklayıcı olan delillere bu defa e, tercih ederiz. Bu, bu da bunun gibi bir şey yani. Kadında asıl olan budur dediğimizde bunun bize faydası ne olur? İki faydası olur. Bir, kadına müteallik olan bir meselede kadının örtüsü açığa çıkması vesaire yeni güncel ve muhasır bir mesele çıkarsa ve bu konunun özel bir delili yoksa nereye gideceğiz? Umumi delillere gideceğiz öyle mi? Neyi hemen gözümüzün önüne getireceğiz? Kadında Asıl olan nedir? Setirdir. Kadında asıl olan kapatılmasıdır. Asıl olan evinde oturtulmasıdır mesela diye. Bunu getirip hükmü buna göre belirleyeceğiz. Veya bir konuda iki delil var kadınla alakalı. Biri kadına bir şeyi mübah kılıyor, öbürü kadına ne yapıyor? Yasaklıyor. Biz ne diyeceğiz? Yasaklayıcı delil, mübah kılan delil nedir? Önündedir. Neden? Çünkü bu konuda asıl olan kadınların hem kendileri için hem başkaları için fitnenin korunmasından ötürü setredilmesidir. Anlaşıldı? Yani bir meselede asıl olan budur. önemi burası. Tamam? Hani kadınlarda mesela asıl olan setirdir dediğimizde önemi burası. Şimdi bu başkalarını mesela uyarırken namazda işte kadınlar ellerini çırpacaklar. Erkekler de "Subhanallah" diyecekler. Ha bunun dışında başka durumlar da olabilir. Mesela ne gibi bir durum söz konusu olabilir? Örneğin ee, İmam Müslüm'de Cabir diyor ki peygamberimiz beni mustalika, beni bir iş için gönderdi diyor. Ben bir iş için beni mustalika gittim. Daha sonra peygamberimize geldim ki peygamberimiz namaz kılıyor. Ben diyor peygamber aleyhissalatü vesselama başımdan geçenleri anlattım namazda. O da bana eliyle işaret edip başıyla da ima etti. Tamam? Yani diyelim ki önemli bir durum var. Resulullah Aleyhisselatu vesselam onu önemli bir işe göndermiş, acil cevap alınması gerekiyor veya acil bildirilmesi gerekiyor. Ama geldi, bugün aynısı gene geçerli. Mesela bir emir kendi memurunu, bir komutan kendi askerini çok önemli ve acil olan bir işe gönderdi örneğin. Geri döndü baktı ki emiri şey yapıyor, komutanı namaz kılıyor mesela. İşin de aciliyeti var hemen söylenmesi lazım mesela. Hayat memat meselesi. Ona hemen anlatır orada mevzuyu. Onda namazını bozmasına gerek yok. Ya eliyle bekleder ya kafasıyla tamam der. o da çok çok daha acil bir durumsa namazı bırakıp şey yapabilir. Başkalarının hayatı söz konusuysa konuyu çözüme ne yapabilir? Konuyu çözüme kavuşturabilir. Bunu da buradan ne yapıyoruz? Bunu da buradan anlıyoruz. Herkese Esma diyor ki ben güneş tutulduğunda Ayşe'ye geldim. Ayşe Esma'nın neyi? Ablası. Değil mi? İşte de Hazreti Ebubekir'in kızı. Ablama geldim, güneş tutulmuştu. Baktım diyor, hem insanlar namaz kılıyor, hem de Ayşe namaz kılıyor. Dedim ki, مَا لِنَّاسِ Yani ne oluyor bu insanlara dedi. فَاَشَارَتْ بِيَرِهِ Yani Eliyle nereye işaret etti? Eliyle gökyüzüne işaret etti. Bak, yani güneş tutulmasından ödürü insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar namaz kılıyorlar. Öyleyse nedir? İnsanın namaz kılarken, bir başkasına bir şey haber vermesi için veya kendisine sorulan bir soruya cevap vermek adına eliyle işaret etmesi, kafasıyla ima etmesi, gözüyle bir şey yapması vesaire. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi caizdir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatu vesselam ve sahabesi bunları yapmıştır. Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Nasıl? Tamam. Bu akhiru dawana. Elhamdülillahi rabbil alamin.